Bismillah. Elhamdülillah. Esselatu ala aleyküm ve rahmetullah. Evet. Sevgili arkadaşlar. <gülüyor> i̇nşallah uzun süre devam etmesini umduğumuz iki haftada bir cumartesi akşamları saat sekizde güncel olayların Müslümanca yorumu ana başlığıyla e, işleyeceğimiz seminerler e, hem anlatan olarak bize hem dinleyen olarak size ve mümkün ki e, iletişim araçlarıyla sonradan dinleyecek kardeşlere hayırlara vesile olur inşallah. Evet. Önce olayları iki haftadır. Güncel olayları e, gündeme getirmezden önce genel bir bakış açısını vermeye çalışacağım. E, haberler konusunda, yorumlar konusunda, e, gündemleri oluşturma konusunda e, genel bir ölçü vermeye çalışacağım. Evet. E, e, her gün Haber bombardımanına tabi tutuluyoruz. E, gazetelerden, e, şimdi pek fazla e, okunmasa da e, internet gazetelerinden, e, internetten, televizyondan, radyolardan, e, istesek de istemesek de bir sürü haberler e, bize sirayet ediyor. Bunun üzerinde biraz duracağım bunları nasıl değerlendirmemiz icap ettiği konusuna geçeceğim. Bir yönüyle önemli e, halifesi olduğumuz, daha doğrusu e, halife adayı olduğumuz dünyada olup bitenleri takip etmek, e, ıslah ve imar yönüyle e, dünyayı yönlendirmek için bilgi toplamak e, haberler vasıtasıyla olabilecektir içe kapanmamak ve dış dünyayı tanımak, dışımızdaki dünya ile ilgilenmek, duyarlılık göstermek demek. Diğer yönüyle dedikodunun modern versiyonu, yani cinsinden bizi hayırlardan mahrum bırakan, elini verdiğinde kolunu kurtaramadığımız ee, bir girdiğiniz zaman çıkamadığınız e, haber denilen geniş bir ağ onsuz yapamadığımız ama onunla da huzura kavuşamadığımız ertesi gün hiçbir değeri kalmayacak olan bizi de yarınlara hazırlamayacak bilgi kırıntıları evet haberler içinde yaşadığımız dünyanın bazı olaylarının bizim dışımızdakilerce seçilip bizi etkilesin, yönlendirsin, en azından bilinçaltımızda yer etsin diye sunulan ekrandan veya gazete sayfasından dilini sarkıtan melek yüzlü şeytan diyebiliriz. Haberler arka planında televizyonu da meşru kılan veya onu muhafaza etmek, evimizde kıblegah edinmek konusunda bir aracılık görevi yapan, Müslümanlara diğer programları da alıştırmaya yarayan bir alet. Evimizde olan bitenin önemli bir durumlarını, bazı olayları öğrenemezken hani babalar en son duyar derler dünyanın öbür ucundaki balinanın konumunu veya sıradan bir adi vakayı takip edebilmek onun macerasıyla meşgul olabilmek zaman zaman şok etse bazen sürpriz özelliği olsa da sürekli benzerlerinin tekrar edildiği bundan dolayı sıradanlaşan daha kötüsü izleyenleri de sıradanlaştıran tektipleştiren sürüleştirme görevi üstlenen olaylar yığını demek haberler çok önemli gibi görünse de az önce ifade ettiğim gibi ertesi gün hiçbir değeri kalmayacak olan zihnimizi çöp kutusuna döndüren bugüne kadar binlerce eee Öğrendiğimiz, duyduğumuz, takip ettiğimiz haberlerin, e, takip etmeseydik ne kaybı olacaktı diye sorduğumuzda, pek olumlu bir cevap veremeyeceğimiz, onsuz da olamadığımız hususlar. Egemen güçlerin, global etkileyici ve sömürücü zihniyetin, bazen radyodan, televizyon ekranlarından, bazen gazete sayfasından, şimdilerde de daha çok internet sitelerinden insanları uyuttuğu, cüceyi yüce gösterdiği, illüzyon veya firavunların emrindeki sihirbazların yaptığı görevi üstlenen bir hile, bir aldatmaca haberler. Ve hiç de göründüğü gibi masum olmayan haber değeri atfedilen hususlar. Bazen magazin, bazen herhangi bir futbolcunun yaptığı bir iş, bazen filan devlet adamının sadece devlet adamı olduğu için önem kazanan herhangi bir davranışı. İşte haberlerin seçiminden servisine, içindeki gizli mesajına kadar ideolojiden, inançtan bağımsız olmayan alırken farkında olmadan bir sürü eşantiyonları da aldığımız farkında olmadan haberlerin etkisiyle bazen Müslümanlara kızdığımız, bazen kafirlere övgü sunduğumuz, farkında olmadan bazen yönlendiğimiz, yönlendirildiğimiz, istikameti saptıran, akı kara, karayı ak gösteren uygulamalar. Evlerimize ve zihinlerimize uzanan ajans denilen dev ahtapotun kolları, insanı yer yer karamsar ve kötümser yapan, diğer insanlara, hatta en yakınlarına güveni zedeleyen, tatlı rüyaları kabusa çeviren, psikolojileri tahrip eden haberler. Söz nasılsa veya inançtan mahrum edildiği için nasılsa kelimesinin yerine daha kolaylaştıracak bir kelime kullanarak bir babanın bir evladına bir kızına yanlış gözle bakmasını haber olarak seyreden bir genç kız babasına nasıl gözle bakabilecektir? Veya haber sunan kadınların devamlı erkekler tarafından makyajlı ve onların da süslü püslü gözükmeleri ile Erkek, devamlı ailesine, evine misafir olan, haber sunan kadınla kendi karısı arasında e, mukayese yapınca e, aile huzuru ne kadar muhafaza edilebilecektir? Ya da e, mümkün ki e, devamlı e, gözlerin ona karşı sunulduğu ve namahrem filan da kabul edilmediği bir durum, insanı gayet rahat, açık saçık kadınlara bakmayı alıştırabilecek, yadırganmayacak bir hale getirecektir. Yer yer bizi dünyevileştiren, manipüle eden, basit olaylarla oyalayan, takip etme alışkanlığı, hatta bağımlılığı olan, yaratılış gayemizi unutturan haberler. Ahiret haberi, önderimiz Resulullah'ın Rabbinden getirdiği haber, kimsenin umurunda değil. Haber, sahibi için hayati önemi olan haber anlamına gelen Nebe e suresinin 1-5. ayetinin meali şöyle. Amme elun" diye başlayan ayetler. Kendi aralarında neyi soruşturuyorlar? O muazzam olayın müthiş haberini mi? Yani kıyameti yeniden dirilişi mi? Konuşup soruşturuyorlar. O muazzam olayın müthiş haberini mi? Ki onlar o haber hakkında farklı düşünüyorlar. Evet bir gün gerçeği öğrenecekler. Evet bir gün gerçeği mutlaka öğrenecekler. Nebe suresi 1 ila 5. ayeti. Kur'an'ın haber dediği esas haber değeri taşıyan ahiretle ilgili durumlar bir tarafa güncel olayların hayatımıza Kur'an'ın haber dediklerinden çok daha fazla önemli şekilde girmesi öteki tarafa. Söz gelimi babalarımız, dedelerimiz hiç haber seyretmeden haber izlemeden günlerini geçiriyorlardı. Yani benim çocukluğumda televizyon çocukluğumda yoktu. Gençliğimin belirli bir döneminden sonra çıktı. Tek kanallı, tek renkli, siyah-beyaz, TRT hepsi bir tane. Bir kanal. O da, tekrar edeyim, 1970'lerden sonra. Ondan önce televizyon yok. Radyo benim çocukluğumda icat edilmişti. Mahallede şöyle sandık gibi kocaman bir kutu e, cazırtı cüzırtı e, düğmeyle ayarlanırdı metrelerden filan e, ajans dinlenirdi günde birkaç saat yayın yapılırdı e, daha çok da haber evet mahalleli toplanırdı bir yerde hadi ajans dinleyelim yani haber dinlerlerdi e, e, ondan önce ondan önce e, haberler ne gazete okur insanlarımız e, 40 yılda bir işte şehre giden bir kimsenin nasılsa duyduğu bir olayı e, kendi anladığı kadarıyla aktarmasından ibaretti ama insanlar bu kadar stres bu kadar bunalım içinde değillerdi ve bu kadar unutkan da değillerdi e, bu kadar e, haber yığınına, malumat kırıntılarına, e, lüzumlu lüzumsuz, abur cubur cinsinden duyduklarımıza e, beyinde yer bırakırken e, önemli şeyleri aklımızda tutamıyoruz. Abur cuburla karnını doyuran kaliteli gıdayı yiyebilir mi? E, artık o hem ona alışmış oluyor hem de midede yer kalmıyor. Hafızalarımızın zayıflığının, unutkanlığımızın artmasının bunca haber ve benzeri lüzumsuz bilgileri ister istemez etkilenerek almamızın, almamızda rolü var. Geceleri kabus görenler, korkulu rüyalar görenler, kimi zaman izledikleri haberlerin bilinçaltına işte kabuslar şeklinde simgeler halinde gece e, geri dönüşüm yaptığını belki fark etmiyorlar bile. Hele çocuklar, küçük yaştakiler e, haberlerdeki e, o küçük çocukların zihnini allak bullak edecek, olumsuz şeylere e, hep e, masumane bir şekilde savunmasız tarzda muhatap olmaları e, nice yanlışları nice hileleri aldatmaları zararlı hususları falan yapmış diyerek usulünü öğrenmeleri fesadın yaygınlaşması açısından çocuklara kötü örnek olması açısından değerlendirilebilir. Günümüzün ve ömrümüzün ne kadarını haberlere ayırıyoruz. Mesela haberleri izlemeye ayırdığı vakit kadar Kur'an'a okuyup anlamak, yaşayıp anlatmak için zaman ayıran içimizden kaç kişi çıkar? Ve yorum kahvedeki vatandaştan ev hanımına kadar herkesin yapar gözüktüğü, aslında haberin arka planında eşantiyon olarak gelen oltadaki yem yorum çoğunlukla yapıyorum zannederken yaptırılan şey yutarsan, yutmak istemesen de uyutarak, uyuşturarak yuttururlar haberciler sana. Onların işi o çünkü. Müslümanca, Müslümanca yorumlanmazsa çağdaş ve güncel haber kendi kendi içindeki gizli yorumuyla, yani arka plandaki dünya görüşüyle insanları ifsad eder, e, zihniyetlerini değiştirir. E, Müslüman kimselerin savrulmaları tevhidden uzaklaşmaları biraz da haber denilen masum e, zannedilen e, e, bilgilerin zihne e, tek taraflı olarak hücum etmesiyle alakalı. Savunamıyor insan. Karşısında bir insan olsa e, yanlış şeyler söylese dur yanlış yaptın, yanlış söyledin, öyle değil der. Ama televizyon, bilgisayar, haber izliyorsunuz ve hiçbir savunma yapamıyorsunuz. Siz yapamadığınız gibi daha çok etkilenecek insanlar sizin de yapamadığınızdan kendisi de yapamadığından dolayı hep bombardımana tabi tutuluyor. Hep hücum altında. Ama karşılık veremiyor. Hep kabulleniyor, itiraz edemiyor. Hep tek taraflı bir baskı aracı olarak size sirayet ediyor. Hatırlayın 28 Şubat'ın psikolojik olarak postmodern darbe olması, haberleri yok saysanız, döndüre döndüre Ali Kalkancıları, işte domuz bağı olaylarını gündeme getir, getirmediklerini düşünseniz, 28 Şubat diye bir şey yoktu ki, dersiniz. Hala etkisi devam eden Müslüman camiadaki o postmodern darbe televizyonların e, zihinlerde açtığı yaralarla alakalıdır. Televizyon olmasaydı 28 Şubat darbe diye de bir şey olmazdı. Her haberde hatırlarsanız bir ay, iki ay Müslümanlara hakaretler, e, suçlamalar, bilinçaltına yerleşecek şekilde e, İslami hareketin e, ne kadar e, katil, zalim, fasit olduğunu e, e, e, ısrarla gösteren sahneler e, ne kadar bilinçli olursa olsun insan psikolojisini etki etti. Ve sonra artık çözülüverdi İslami hareketler, çözülüverdi Müslümanlar. Evet. Yani o haberleri izlemeseydi insanlar eee Tekrar edeyim, 28 Şubat'ın böyle psikolojik darbe olarak tarihe geçmesi mümkün olmazdı. Evet, bunca problemlerine ve risklerine rağmen seçici olarak takip etmeliyiz. Elbette, bazı haberleri. Hele e, İslam'a davet eden e, haberler vasıtasıyla Onları etkile onlardan etkilenen insanları e, yanlış etkilerden koruması gereken ve o haberler vasıtasıyla İslami mesaj sunabilecek insanların e, belirli ölçülere riayet ederek tabii ki takip etmesi de e, gerekiyor. Ahireti unutmadan ona hazırlanmak için dünyaya yummayacağız gözümüzü işi gücü haber takibi olmayan İslami haber ajanslarından, Müslüman muhabirlerden mahrum olan kişi ve kuruluşların haber ve yorumları tartışmaya açık olacağından, okuyucuların da tüm haber ve yorumları öncelikle vahiy, sonra vahiyle ile aydınlanmış akılla, tecrübeye dayanan olgunlukla ele almaları gerekmekte. Yazar yorumlarken yorulmalı ki okuyucuyu yormasın. Okuyucu da kendi zihni zihni konforunu bozmaya e, yeltenebilsin, ona cesaret edebilsin. Fikir ağırlıklı yazıların hazmı biraz zaman alır ama içeride gıda zehirlenmesine benzer bir fikri kabızlık olmasın isteniyorsa okuyucu aktif olmalı. Dinleyici aktif olmalı. izleyici aktif olmalı. O da fikri e, planda yorumları da yorumlayabilmeli. Yorumlarken yorulabilmeli. Haberler hep dünyaya ait. Eyvallah. Ama müminin dünyası ahiretinden kopuk olmaz. Olmamalıdır. Mümin laikliği kabul etmez. Dünya ayrı, ahiret ayrı. Hayır. Öyle değil. Dünya ahiret, bir bütünün iki yarısı. Dünyası güzel olmayanın ahireti de güzel olmaz. O yüzden ahiretle dünya müminin gözünde aynı esasın iki parçasıdır. Dünya haberleri, ahiret haberlerini unutturmamalı. Yorum yapanlar iki dünyalı olmalı. Ahiret ekseniyle de olaya bakabilmeli. Yazıyla hiç alakası olmayan söz gelimi Facebook'ta o kadar acayip yorumlar yapılıyor ki yorum yazıyı bir bütün olarak tahlil ve tenkit etmesi gerekirken sadece bir cümleden yola çıkarak ve eleştiri sınırlarını aşıp insaf veya merhamet özelliği olmadan yuhalayan, suçlayan, karalayan, hiçbir olumlu taraf bırakmayan yorum adıyla böyle suçlayıcı ifadeler. Veya alkışlayan ifadeler. E, yuhalamak, bir yazar için yuhalanmak ne kadar e, onur kırıcı ve rahatsız edici bir şeyse alkışlanmak da o kadar riskli, o kadar e, olumsuzluğa gidebilecek e, bir e, yanlışlıktır. E, Nefse ağır gelebilir, kişi pof poflanabilir ve kendisini gurur ve kibir denizinde yüzerken görebilir. Evet, yani bizde yazarlar, hocalar, abiler, ya melektir ya şeytandır. Bir türlü insan kabul edilmezler. Cemaatin kendisindense bizim dediği bir hoca issa abi ise o melektir hiç hata yapmaz başkasındansa öteki ise o şeytandır o tekfir edilmeye hak etmiş her dediği yanlıştır o mu bırak canım onu yani hiç onun doğru söz söyleme gibi bir ihtimali söz konusu olmaz bu mu o ne dediyse doğrudur eleştiriyorlar mı anlamıyorlardı ondan Hikmeti kavramıyorlar. Ve benzeri hususlar. Halbuki yazarlar, abiler, hocalar da insandır. Kur'an peygamberlerin aynen bizim gibi bir beşer, bir insan olduğunu ısrarla söylüyordu. Yani bırakın şeyhleri, hocaları, abileri, yazarları. Evet, yorum ben biliyorum, diliyorum, okuyorum, ben görüyorum ve düşünüyorum demeden yorum çok bilmiş ukala gibi değil, hikmet arayan ve bulduğunu paylaşan mütevazi bilge edasıyla yorum. Haber, ahiret bilinciyle dünyayı düzene sokma gayreti güden haber. Ve bütün bunların üzerinde ve bunlara yol gösterecek fikir yazıları, makaleler, yorum yapılmaya değer, göz nuru ve e, akıl birikimi tecrübe ürünü yazılar. Ahireti Ahirete bakmayı ve baktırmayı unutmadan, dünyaya Müslümanca bakmanın gereği olan güncel olayları kalıcı derslere çevirmek e, amacıyla haberler e, seçilmeli. Yorumlar bu ölçüler içerisinde yapılmalı. Fikir yazıları bu bakış açısıyla yazılmalı ve yorumlanmalı. Önemli olan Kur'an'ın Kör dediklerinden olmamak için Kur'an'ın gör dediği şeye bakabilmek. Kur'an'ın bak dediği yerden bakıp da görebilmek. Bunun için Rabbimizin bir adı da nur olan kitabının nuruyla bakabilmek ve o nurla onurlanarak okuyabilmek gerekiyor. Kur'an'ın bildirdikleri büyük bir haberdir. Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Buyruluyor. Saat suresi 67. ayette. Kuran'ın bildirdikleri büyük bir haberdir. Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Televizyon haberlerine, internete kıble gibi yüzünü dönüyor, Kurana, Kuran'ın verdiği haberlere sırtınızı çeviriyorsunuz. Büyük ve gerçek haberin ne olduğunu merak edip irdelemeden Asparagas haber ve yorumlarla gündemi meşgul ediyoruz. Biz Müslümanların düştüğü esas yanılgı kısa süre içinde değerini yitirecek basit haberlere verdiğimiz önem kadar bile esas haberin kaynağı olan Kur'an'a gerektiği gibi önem işimizdir. Aynı pencereden aynı bakış açısıyla bakarsak gördüğümüz şeyler de aynı olacaktır. Görmemiz gereken birbirimize göstermek zorunda olduğumuz doğruları paylaşmak niyetiyle aynı tevhidi bakışa sahip olmak gerekiyor. Bunun yanında haberleri, yorumları değerlendirmekten öte edilgen olmamak, etken olmak için Müslümanlar maalesef çokça kaybettikleri izzetlerini yeniden kuşanmak ve dünyayı çekip çevirmek, yönlendirilen değil yönlendiren olabilmek nesneden özneye geçebilmek için bu konuda yapmaları gereken hususlar da var. Görevimiz gündemi takip etmekten çok aslında gündemi belirlemek olmalı. Sayıları gittikçe azalsa da bazı Müslümanların gündemi hiç takip etmeyip dünyaya olan bitenlere gözünü kapatmasına karşılık Özellikle genç Müslümanlar, çoğu Müslüman gündemin etkisinde kalarak yalan haber ve bilgi kirliliğinin kurbanı oluyor. Ve e, e, o haber, bu haber e, saatlerini e, televizyon veya bilgisayar ekranı karşısında e, e, o kıymetli vakitlerini harcıyor. Tabi hayırlı, güzel faaliyetlere yer kalmıyor. Kendileri ve dinleri için çok kıymetli olan saatlerini, saati değil saatlerini her akşam haberlere ayırıp edilgen bir şekilde haber bombardımanına muhatap oluyorlar. Genç Müslümanların önemli bir kısmı her gün internetteki gazeteleri, popüler haber sitelerini takip etmek için, hatta yetmiyor Facebook sayfalarına, sitelerine, onun sitesine, bunun sitesine, bir sürü arkadaşları var. Kapıyı tıklatmadan girerek onların mahrem diye de bir şey kalmadı. Göz önüne serdikleri yazıları, resimleri, filmleri izlemek durumunda acayip bir zevk alıyorlar. Hazinelerden daha kıymetli zamanlarını heba ediyorlar. Küfürba, küfürbaz bir insanla arkadaşlık kurup kendi kutsallarına sövmesine fırsat veren, sonra bundan morali bozulup şikayet eden, ama her gün bu davranışını tekrar edip küfürbaz ahlaksızla arkadaşlığını sürdüren, zeka özürlü kimselere benziyor, İslam düşmanı medyayı sürekli takip eden ve morali bozan, bozulanların hali. İletişim çağı da denilen yaşadığımız zamanda, medyadaki haberler, reklamlar ve tabii ki köşe yazıları, hatta çizgi filmler, tabii dizi dizi diziler, hiç de masum, tarafsız ve objektif kabul edilemez. İslam düşmanları görevlerini hakkıyla yerine getirmek için risklere atılabiliyor, fedakarlıklara göğüs gerebiliyor. Müslümanım diyenlerin çoğu da ya onların ekmeğine yağ sürecek şekilde, bilinçsizce tavır takınıyor veya en azından onların silah gibi kullandıkları kirli kalemlerinin mikroplarından etkileniyor. En azından morallerini bozmalarına fırsat veriyorlar. Yıllardır, hatta belki asırlardır Müslümanlar kendi gündemlerini bile tespit edemiyorlar. Kendi davalarını başkalarına duyurmak için gündem oluşturamıyorlar. İslam topraklarını e, işgalleri altında tutan tağuti güçler, her taraflarından kuşattıkları Müslümanlara, kendi konumlarını ciddiyetle değerlendirip, çözüm yolları aramaları için bırakın eylemi, fikri zemin bile bırakmamak için var güçleriyle çalışıyor ve başarıyorlardı. Kur'an'ı gerçeklik ışığında düşündüğümüzde bu, onlardan beklenen Olağan bir davranış. Elbette onlar insanları hidayetten dalalete, nurdan zulmetlere çıkarmaya çalışacaklar. Müslüman için anormal olan bir durum varsa, o da şu. Onun bir delikten iki kere bile ısırılması e, mümkün olmaması gerekirken, bir delikten, aynı delikten belki on kez ısırılabiliyor. Ve ısırıldığı halde o deliği veya benzeri deliği kapatmaya, deliğin içindeki zararlının haddini bildirmeye gayret etmiyor. En fazla müdafaa halinde Müslüman yani söz gelimi Allah'ın varlığını ispat etmeye çalışıyor kabul etmeyenlere karşı. Hücum edip de karşısındaki insanın Allah'ın yokluğunu ispat etmesini isteme durumunda değil. Hep kadın haklarını savunma ihtiyacı hisseder bir mümin. Karşısındakilere kadınları ne kadar pesbaya yerine koyduklarını, kamyon tekerlerini bile kadın bacağı ile reklam ettiklerini, kadını sadece cinsel simgeye dönüştürdüklerini bir oyuncak haline getirdiklerini ve benzeri hiç suçlamaz Müslüman söz gelimi. Müdafayı bile yeterince yapmaz, yapamaz. Efendim karşısındaki baskın çıkmaya çalışılır. Halbuki çalışır. Halbuki en iyi müdafa hücumdur. Ve cahiliyeye karşı Müslüman hücum etmek zorundadır. Cihat bunun adıdır zaten. Cihat müdafaa değildir. Sözgelimi İslami bir devlet olsa Milli Savunma Bakanlığı olmaz. Milli Hücum Bakanlığı olur. Misal olsun diye söyledim. Yani hücum derken haksız hücumdan bahsetmiyorum. Yani cihattan bahsediyorum. İnsanları uyarma, insanları bilinçlendirme, insanları kötülüklerden uzaklaştırma, insanlara karşı aktif bir eylemle fesadı önleme, etkin ve aktif olmadan bahsediyorum. Evet, o müdafaa da kendisine verilen sınırlı yetki ve dar çerçeve içinde. Unutuyor ki bu şartlarla müdafaya çekildikçe Müslüman, Düşman saldırıları artacak ve o daima mağlup olmaya devam edecek. Unutuyor ki en iyi müdafaa hücumdur ve bir savaş hücum ederek kazanılır. Evet, devamlı hücuma geçen, istedikleri an, diledikleri şekilde ve canları çektiği yerlere olanca güç ve imkanlarıyla saldıran hep kafirler oluyor. Müslümanlar da ihtiyar aciz kadınlar gibi sadece bu durumdan yakınıyor. İzzetli onurlu olması gereken tüm dünyadaki ümmetin durumu, işler acısı, tağutların emrinde ve güdümünde, Yahudi veya ateist haber ajanslarının etki alanında her taraftan kuşatılmış ve işgale uğramış konumda. Hele kurtarıcı adaylarına düşman olan, gardiyanlarına övgüler sunan, cellatlarına hayran ve aşık olanlar var ki, bunların tasviri için kelimeler yetersiz kalmakta. Ümmetin sadece toprakları değil, ondan çok daha önemli gönülleri ve zihinleri işgal edilmiş vaziyette. En acısı işgalin farkında olmamak, hatta işgalcilerle işbirliği yapmak, bilinçsiz de olsa onlara yardımcı olmak. 20. asrın başından beri yerli ve yabancı zalimlerin işgali öylesine büyük ki, müdafacıların kafalarında ve kalplerinde de büyük çapta izler ve yaralar bırakmış durumda. Cami, medrese, din eğitimi veren okul ve benzerlerinin işgalden aldığı yara tahribat ve tahrifat tabi olarak oralarda yetişen Müslümanlarda da görülecekti. Bundan dolayıdır ki yıllardır Müslümanlar bütüncül değil parçacı, inkılapçı değil düzenci, mücahit değil uzlaşmacı olarak bazı müdafaa ve isteklerde bulunmakla yetindi. Bu özelliklere kesinlikle uymak kaydıyla çok küçük hücumlara geçmekle avundular. Zamanının çocuğu, aktualitenin oyuncağı, olayların ve çevrenin kulu, gündemlerin yönlendirdiği insan haline gelemez, gelmemeli Müslüman. Yeryüzünün halifesi olmak için yaratıldığını unutmaması gereken ve tüm yeryüzündeki fitneyi temelden kaldırmak için mücadeleyle görevli olan ve tüm dünyadaki fesadı kaldırıp yeryüzünü ıslah etmekten sorumlu olacak müminler gündelik ve geçici şeylerle vakitlerini harcayamazlar. Vakti de Allah'ın büyük bir nimeti olarak bilme ve her anında hesaba çekileceğini, her anından hesaba çekileceğini unutmamalı müminler. Bütün bu hakikatlerin yanında madalyonun bir de diğer tarafı var. Karanlıktan şikayet etmek yerine bir mum olsun yakmak gerekiyor. Halkı etkileyen gündemleri takip etmeden bu konudaki mesajımızı kolay kolay veremeyiz. Gündemlere gözümüzü ve kulağımızı kapatarak bunların etkisindeki toplumu bu konularda aydınlatamayız. Elbette Müslüman feraseti ve yorumlama kabiliyetiyle gündemi takip etmeliyiz ama bunun da bir ölçüsü var, sınırı var. Demek istediğim edilgen değil etken olmak. Pasif değil aktif olmak. Yönlenen değil yönlendirici olmak. Müdafaya çekilen değil hücuma geçen olmak. Hani meşhur bir yazarın bir değerlendirmesi var. Pasif iyi aktif kötü diye. Pasif iyi aktif kötünün teşvikçisidir diye. Aslında iyi olan pasif olmaz. Pasif olan iyi kimse değildir. O imanı varsa salih ameli de vardır bir kimsenin. Pasifse bir kimsenin iyi olduğunu e, ifade etmek mümkün değildir. E, i̇man eden, e, imanı gönlünde hapis gibi e, orada sessizce kalan bir kimsenin iman ettiği e, salih amelle ispat edilmediği müddetçe, kitap yüklü eşek gibi kendisini kandıran, e, inandığını iddia eden bir kimse gibi olur. Evet. Hak'tan başka her türlü davası olan, fikrini açıkça beyan edemeyen, zulüm karşısında kader edebiyatı yapan, hep birlikte hareket etmeyi suç olarak gören bir toplum ürettiler. Otur deyince oturup, Kalk deyince kalkan, her emre itaat eden asker gibi bir toplum. Hiç düşünmeyen, medyanın telkiniyle, nefislerine hoş gelen pembe dünyalarda yaşama hayalleriyle yanıp tutuşan bir toplum. Beyinleri sarhoş olmuş bu toplum. Artık Musa gibi Aleyhisselam bir kurtarıcıya, bu felaketler başımıza hep senin yüzünden geliyor. Diyecek kadar Furkan'ı kavrayamayan, ölçüsüz, ipsiz bir toplum. Bu toplumun yeniden silkenip kendine gelmesi için yapılması gereken Kur'an ve sünneti önce gönüllere sonra hayatın her alanına hakim kılmaya çalışmaktır. Edilgen bir toplum olmaktan çıkmak istiyorsak, dünyevileşen, putlara meyleden, zulme karşı pasif kalıp cihadı terk eden Yahudileri değil, Müslümanca yaşamak için seve seve ölümü gözü alan Musa'ya mağlup olarak mağlup olduğu halde galip olarak kaybettiği bir mücadeleden sonra kazanan mümin sihirbazların fedakarlığını örnek almalıyız. Yoksa onun kendi toplumunu değil. Tavutun ortaya attığı gündem aslında sabun köpüğü gibidir. Süslü, renkli ve bazen parlak ama neticede üflemeyle kaybolacak kadar da değersiz, etkisiz ve güçsüz. Evet, ertesi günü için pek değeri kalmayacak olan basit gündemlerin oltasına takılmadan kendi gündemimizi, hatta toplumumuzun gündemini kendimiz tespit ve tayin edecek seviyeye mutlaka yükselmesini bilmeliyiz. Egemen güçlerin ve yalancı medyanın etkisinde kalan değil, kamuoyunu en güzel şekilde yönlendiren gündemlerimizle toplumun karşısına çıkabilmeliyiz. Televizyonsuz yaşanabilir, gazetesiz olabilir, internete takılmadan günümüz geçebilir. Ama Kur'ansız, peygambersiz bir yaşayış hayat bile değildir. Canlı cenaze olmak hayat süren leş haline gelmektir. Alın bir ayeti kerime. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere, sizi çağırdığı zaman Allah ve Rasûlü'ne icabet edin. Enfal Suresi 24 Selam olsun Kur'an'ın ölümsüz gündemini gün geçtikçe tazelenen, hayat veren mesajını iç dünyasına ve dış dünyaya hakim kılma gayreti veren aktif Müslümanlara, Rabbim Kur'an'ı Kur'anı söylem ve eylemleriyle gündemleştirenlerden, yaşantısını bu gündem etrafında düzenleyenlerden,